Tevbe Suresi'nin 11. ayetinde dinde kardeşiniz diye bir ibare kullanıyorlar. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ diye. Hucurat Suresi'nin 10. ayetinde de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةُنْ ''Mü'minler ancak kardeştir.'' deniliyor. Bu kavramlar arasında bir fark var mı? فَإِنْ تَابُوا وَاَقَّامُ السَّلَاةَ وَاَتَوْززَّكَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Eğer tevbe ederler,